Samsun'da doğdum büyüdüm İstanbul'a geldim ikamet ettim. Emekli olduktan sonra birkaç sene sonra Karabiga'ya geldim. Karabiga'nın doğası havası çok güzeldi. İstanbul'da sürekli ben tansiyon hastasıydım başım ağrıyordu. Haftanın üç günü hastaneye gidiyordum. İğne olup bir Yatıp biraz öyle eve geliyordum. Buraya gezmeye geldim arkadaşlara. Geldiğim zaman çok hoşuma gitti. Havası güzeldi. Baş ağrılarım olmadı.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 Karşı çıktık Bir sigaranın bile ne kadar bir zararı var Bir odada ne kadar büyük bir zararı olduğunu gördüğümüzde Bir termiğin zararı Yani görüntüsünü biz Çanakkale'ye falan da gittik Termikleri gördük Nasıl çalıştıklarını gördük Nasıl gaz çıkardıklarını gördük Kül depolama alanlarında Söylediler şey Termik tamam Şeyle olacak Filtresi olacak Zarar vermeyecek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 Marmara'da hamsi çıkıyor Karidesi jumbo karides Karabiga'da çıkıyor Türkiye'de bir tek Karab Karabiga'da En iyi jumbo karides Karabiga'da çıkıyor Bu su ısındığı zaman balıkçılık ölecek Termiğin kokusundan Dumanından Tarım ölecek Art Balık şeyimiz, arılarımız vardı Çiçek doğa bittiği için arılarımız öldü Yaşam gidiyor Hayvancılık ölecek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 Bu şu andaki şey yol çalışmasından belki, ağaçlarımız meyve vermedi tozdan. Belki şöyle bir bilgiyi de hani anlatabilirsin. Bir tane İçtaş diye bir başka bir yerde. Hı -hı, yani hı -hı. Hani yine burada. Evet. Ama ne kadar uzaklıkta içtaş mesafesi termik santralinin? Ee, Çok yakın. Lapsekiden bu tarafa gelirken e, tam olarak yerini. Şahmenekte burası kaç kilometre? Oradan bacasından duman çıkarken biz gördük. İşte. E, çok güzel. Yani can damarı tam birganın Çanakkale'nin can damarlarını bu iş şeylerle artı bu bir tane değil 16 tane termi kurulacakmış. 16 termin düşünün bunun zararını. Karabiga zaten şu anda yok olma şeyinde. Yok olma yolunda gidiyor. Güzelim koylarımızı, o bakir koylarımızı, o kadar güzel koylarımız var ki arkadaşlarınız da gördüler.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 Peki Emine abla biraz böyle e, termik santralin kurulduğu yeri yani e, Karabiga'ya ne kadar yakın hangi eee. alana kuruyorlar sahil var mı ya o bilgileri hani şimdi, ama biraz bir anlatabilirsen. Ha, şimdi Karabiga e, termik santrali Karabiga'nın tam göbeğine yapılıyor denizin denize sıfır ve koyu tamamen yok etti koca bir koyu e, yok etti.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 Birkaç yağmacılar harabetti Belki kalıntı bir şeyler buluruz diye. Şu anda da öyle bir söylem var ki bu termiye bile o yüzden yapıyorlar. Hani oradan çıkacak olan değerli şeylere göre yapılıyor diye söylemler de duyduk. Yani antik kent gerçekten çok büyük. Çok güzel bir antik kent. Buradan bakarsanız da görürsünüz. Resimleri de vardır. Arkadaşlar resimlerin hep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 ...kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal.